İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın. Günaydın Ömer, Can. Selam nasılsınız? Merhaba günaydın. İyi. İçimiz açılıyor. Karikatürleri bekliyoruz. Heyecanla seyrediyoruz. <gülüyor> Yeteri kadar karikatürsel bir durumlar var. Zaten. Durum evet. var da. <gülüyor> evet. ee, fakat hakikaten bu hafta zorlandım. O kadar güzel karikatürler vardı ki. Bir tane de ikonik e, bir fotoğraf vardı. Söz ettiniz herhalde siz e, evet. yayında. O karikatürün ee, ta kendisiydi. G7'de evet, evet. Amerika'dan bir arkadaşım, bir dostum gönderdi. Bunu çizme artık dedi istersen. Sadece bir caption ekle, bir şey ekle dedi. Altyazı. E, alt e, bunu Facebook'ta işte haberleştik. Hemen Japonya'dan bir başka karikatürist arkadaşım da şöyle bir şey ekliyor altına. E, başbakan abi, o da ona taş atıyor. Bizim başbakan abi hiçbir şey düşünmez. Türkçe yazıyor bunu. Türkçesi fena değil. Yoshiaki diye bir karikatürcü <gülüyor> dostum. Başbakan abi hiçbir şey düşünmez. O düşünüyor gibi poz yapıyorum. demiş. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Düşüncesiz bir başlangıç. Yani herkes yani. kendi açısından bakıyor. Evet. Evet şey kendi O da çok komikti zaten. Şimzu abinin görüntüsü de orada. Evet. Düşünüyor evet. gibi yapıyor. Ee, artık tamamen bir farsa dönüşmüş durumda. Bütün dünya yani. Evet. Aynen diyesim geliyor ama kullanılmaması lazım değil mi bu kelime? Evet abi, kullanılmaması lazım. Peki. <gülüyor> Peki şimdi hangi karikatürle Ya Trumpsız karikatürler seçtim. Çünkü anlaşılan Trump'la ilgili uzun süre e, karikatürler çizilecek. Biz de anlatacağız. E, Latin dünyasında küçük bir tur teklif ediyorum. Aslında ben bu hafta e, ikisi böyle güldürürken düşündüren, biri ağlatırken düşündüren maalesef. da e, Düşündürürken hem güldüren hem ağlatan karikatürler seçtim. Hmm. Ee, İspanya'ya hiç gittiniz mi ee, Ömer Hocam? Gezdin ben, mi? Ben e, Sevilla'ya gittim sadece. Ee, yeterli. Can? Ben mi? Yok evet. efendim. Henüz kısmet olmadı. Bu aralarda kısmet olacak gibi durmuyor zaten. Euro Neyse, olsun. de kolay kolay vermiyorlarmış. Şimdi başlamayayım ben ama. <gülüyor> Aa, o, o işe ben bakmıyorum. Evet. evet. <gülüyor> Peki. Şimdi İspanya'da gezerken otoyolda ya da e, tepelerde falan ...çok enteresan bir e, boğa e, silüetiyle karşılaşırsınız. Pek hmm. çok yerde vardır bu karanlık, e, siyah bir boğa silueti. Bu boğanın adı aslında Osborne boğası. Bir e, likör ya da şarap e, reklamı imiş zamanında. Fakat bu otoyollardaki paralar kaldırılınca... E, ...bunu da sökmek istemişler. İspanyollar istiraz etmiş. ya. Biz e, Bu artık simge oldu, sembolümüz oldu bunu kaldırmayın diye... Halen böyle e, İspanya'nın çeşitli e, bölgelerinde, yörelerinde bu panolar vardır. Şey hariç, Katalan bölgesinde eşek kullanıyorlar. Fakat bu İspanya'nın çoğu yerinde e, bu evet. buayı görmeniz mümkün. Evet, evet. hatırladım. Osbon Bizim karikatüre gelince e, biliyorsunuz geçen hafta İspanya'da hükümet kuruldu. Bu sosyalist Pedro Sanchez'in yeni kabinesinde 18 tane bakan yer alıyor. Fakat ilginç olan e, bunlardan on birinin kadın olması. Yani kadın çoğunluklu bir e, kabine var. E, Alman karikatüristimiz bu Dönst Deutschland'da çiziyor. Rainer Hackfeld. Haackfeld okunur? Haçfeld mi? Haackfeld herhalde. Hackfeld. Evet. evet. Bu e, Osborn boğazının siluetini İspanya bayrağının tam ortasına oturtmuş. Karikatürü görüyorsunuz herhalde evet, değil mi? Evet görüyorum. Boğada bir tuhaflık görüyor musunuz peki? Ee, evet, evet memeleri var. Diş ile evet. <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu çok beğendim. Güldüm yani çok evet. güldüm bunu gördüğümde. Yine, yine memesi istedim. olan kocaman bir boğa. Evet. evet, evet, evet. İspanya'nın yeni hali. Erkek ülkesi. E, İspanya'nın yeni hali böyle. Çok da güzel aslında. Evet. Ee, i̇kinci karikatür maalesef Nikaragua'dan Nicaragua, benim de dilim sürçüyor şimdi. Evet, maalesef evet. diyorum çünkü e, bu karikatür aslında hiç komik değil, aksine işte o ağlatan karikatürlerden tamamen bir durum tespiti. E, bunun çizeri Pedro Molina e, Nikaragualı kendisi ve e, tanık olduğu bir katliamı Pablo Picasso'nun o ünlü eseri vardır Guernica. Onu iktibas etmiş, öyle dile getiriyor. Yani değerlik biliyorsunuz, 1937'de İspanya İç Savaşı'nda Nazi, nazi Almanya'sının bu Gernika kasabasını bombalaması üzerine evet. Picasso'nun çok etkilenerek meydana getirdiği Kocaman bir tablodur. Devasa bir tablo. Molina da bu gördüklerinin şokuyla burada diyor, kendi yazmış bunu. Tam bir kaos ortamı var. Ortega'nın paramiliter güçleri iki şehirde göstericilere ateş açtı. Evet. Devlet, ba zaman... devlet Başkanı Daniel Ortega'dan bahsediyoruz. Bizim Aynen, onlar Sandinista evet, gerillalarının başıydı ve büyük bir işte mücadeleden sonra şimdi bu hale gelmiş durumda. Eşiyle beraber gitmesi isteniyor ve halkın üzerine ateş ediyorlar. Gerçekten gernikalık bir durum var yani. Evet. Ve işte Managawa sokaklarında, başkent Managawa sokaklarında yerlerde cesetler var diyor. Bir tanesi Amerikalı hatta diyor cesetlerin. Dehşete kapılmış bu çizer Molina. Picasso'nun tablosunu da ittifaz ederken küçük bir kelime oyunu yapmış üstünde. Nica yani Nikaragua'nın kısaltılmışı Nica şeklinde. Evet. Tabloda da üstte ellerinde uzun namlulu silahlarıyla o Ortega'nın uniformasız, Polislerini görüyoruz. Raskele atış açıyorlar aşağıya. Kurbanların ellerinde Nikaragua bayrakları var. E, ortadaysa enteresandır. Picasso'nun o orijinal eserinde olmayan, dediğim dik duran, hoş bir ağaç çizimi var. E, hmm. Güzel bir ağaç çizimi var. E, sanki çizer burada ülkesinin doğal güzelliğine bir şekilde vurgu yapıyor. Bir de hala ayakta mı demek istemiş? Bilemedim yani ama hakikaten düşündürücü ve e, Evet, büyük bir muhalefet var ama yani hala evet. ayaktayız ve yeneceğiz onları göndereceğiz diyenlerin ilginç bir bence bu mesajı vermiş olabilir evet, evet. Vermiş. Ee, evet bizim cenaha dönünce e, bu haftanın yani geçtiğimiz haftanın daha doğrusu esas konularını yine başkan adayları belirledi ki bu defa Cumhurbaşkanımız Erdoğan açık ara öndeydi işte kıraathaneler, buzdolabı, pranfter cihazı e, buna ilaveten bir de Adile Naşit, naşit çıktı biliyorsunuz. Evet. Ben Buras e, Sayın'ın bir e, karikatürünü seçtim. Çok üretken bir çizen Buras Sayın. Nerede çiziyor bilmiyorum ama e, internette çok sık rastlıyorum karikatürlerine. Çok da hoş karikatürleri var. Bu e, gerçekten komik görür görmez güldüm böyle. Karikatürde tipik bir güvenlik görevlisi görüyoruz. E, Promter cihazını kavramış, prizden sökmüş, bir işim almış götürüyor. Götürürken de ağzından yine e, çok tipik bildiğimiz bir sözcük çıkıyor. Yürü. Yürü, evet. Promptör evet. cihazını sökmüş götürüyor, evet. Evet. <gülüyor> ee, soruncu karikatürümüzde e, Evren Semih'in çizeri e, Sefer Selvi'ye ait. O da çok e, hoş ve e, sert karikatürler çiziyor aslında. E, Mağlup geçen hafta okullar kapandı, karneler alındı. Karikatürde de ellerinde karneleriyle karakoldan çıkmakta olan iki çocuk görüyoruz. Kız olanı soruyor senin kaç kırığın var diyor. olanın cevabı bendeki kırıkları mı soruyorsun karnemdekileri mi? Evet, Tabii çok, iki çocuğun da perişan ırpalanmış halde çiz, çizilmiş evet, olduklarını. Kapaları gözleri e, patlatılmış. Yarılmış falan evet. evet. Bu da işte e, güldürürken ağlatan ve düşündüren bir karikatür. Evet, tam liselerde ilginç bir demet vermişler. Konuşma bir bir azıcık yer verdik bugünkü programda da. Bizden bu kadar korktuklarını bilmiyorduk diyorlar. Dur e, devam edeceğiz diyorlar yani. Evet. Çok evet. E, İsa, çok teşekkür ederiz vallahi. Yani ben teşekkür ediyorum. Güler ve ağlarken hangisini yapacağımızı bilemeyediğimiz ama karikatür zaten böyle bir hal değil mi? Karikatür bu zaten. Evet. Bu zaten. Evet. Biz gülmeye devam edelim. Evet. Gülerken düşünelim. düşünedim, ağlamıyorum. Evet, çok teşekkürler. Görüşmek, güzel, üzere. görüşmek üzere. İyi çalışmalar, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Kaste, Açık, Açık Radyo. Reklamlar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.